Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun Merhaba, bugün ben Derya Tolgay, Alp Orçun stüdyoda Beraberiz iki de konumuz var ee, ama öncesinde bize Dünya Miras Adalar Facebook sayfamızdan hmm. ve Twitter adresimizden ulaşabilirsiniz ve de peşinen teknik masada Sedat'te çok teşekkürler. Evet e, Heybeli Kütüphanesi Kuruma Koruma Derneği'nin iki aktif üyesi Ayşe Sarısayım ve Serenat Demirhan e, ikisi de Heybeli adalı ve yaz-kış yaşıyorlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. <Gülüyor> Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, i̇zninizle sizi tanıtayım sırasıyla. Ayşe Hanım ödüllü bir yazar. Edebiyat alanındaki ilk verimli işim dediğiniz babanız Behçet Necati ile ilişkin e, anı kitabı. Çok şey yarım hala. Daha sonra evet. da öykü, roman, biyografi, söyleşi türünde eserleriniz var. Yanı sıra çocuk kitapları ve Almanca'dan çevirileriniz de var. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serenat Demirhan. Çeşitli gazete ve dergilerde muhabirlik ve editörlük yaptınız. Şimdi freelance olarak edebiyat alanında yayın evlerine editörlük yapıyorsunuz. Bir de gizli konumuz var. <gülüyor> Esasında <gülüyor> bir buçuk yaşındaki kızınız Rüzgar kütüphanenin en aktif üyelerindenmiş. <gülüyor> evet, evet, <doğru. gülüyor> Annesini dinliyor mu bilmiyorum. Buradan <gülüyor> selam yollayalım. <gülüyor> Şimdi bugün 150 yıllık bir kültür mirasını Trianda Filidis Köşkü'nü Heybeliada Halk Kütüphanesi'ni ve Heybeliada Kütüphanesi'ni ...Konurma Derneği'ni konuşacağız. Rum Triandafilidis ailesine ait bu köşke ailenin adadan göç etmesiyle... ...1923 yılında devlet tarafından el konuluyor ve Türk İlkokulu oluyor. 40 yıldan fazla ilkokul olarak kullanılıyor. Sonrasında 2009'a kadar da Halk Kütüphanesi olarak evet. kullanılıyor. Ve sonraki yıllarda ise kaderine terk ediliyor. evet. Şimdi bu adaların gerçekten en çok ihtiyacı olduğu yani adalarla ilgili tarihin yok olmaya terk edilme aşamasında böyle girişimlerin çok büyük önemi oluyor. Çünkü sadece orada tarih değil aynı zamanda gelecek kültürü de oluşuyor. Onun bir hem tarihin hem mirasının kaydı hem geleceğin kültürünün adımları atılıyor. Bu açıdan da Hebeliada Halk Kütüphanesi Koruma Derneği çok olumlu bir örnek bizim için. Bunun tanınması lazım. Bir, diğer adalara da, diğer hatta Türkiye'nin her yerine de örnek olması için. Fakat aynı zamanda ee, bu yayınla e, bu, bu kütüphaneden yararlanacak olanların da e, bu kütüphanenin yeniden e, hayata geçmesi için verilen çabaya e, katkıda bulunmasını sağlamak için. Bu bakımdan isterseniz önce e, bu nasıl bir girişim olarak doğduğu, hangi e, motifler etkili oldu böyle bir kütüphanenin oluşması için, böyle bir derneğin kurulması için. Ee, şimdi bina e, yaklaşık 40 yıl boyunca Heybeliada Halk Kütüphanesi olarak kullanıldıktan sonra 2008'den sonra metruk bir hale dönüşüyor. E, ve e, 2013 Nisan ayında e, birkaç adalının işte binaya girip e, oranın o e, hüzün verici diyeyim hani kitaplar bir yanda işte soba bir yanda filan. O hüzün verici halini gördükten sonra burası tekrar kütüphane olmalı zaten adada herhangi bir kültürel mekan da olmasından hareketle böyle bir şekilde yola çıkıyorlar bu kararı vererek ve hemen akabinde 500 imza bir hafta içinde toplanıyor ve bu imzalarla e, gerekli mercilere işte İstanbul Valiliğine, Kültür Bakanlığına, Milliyetin Bakanlığına başvurularda bulunuluyor. Fakat o sırada boş da durulmuyor. Çok güzel büyük bir bahçesi var. Bütün <gülüyor> adalıların anılarında yer etmiş bir bahçe ve tabii ki çöp yığını halinde. Yine bir yaklaşık 100 adalı çok iyi bir şekilde organize olup hem binanın bahçesini temizliyor e, ve işte binayı yangın tüpleri koyuyor. Çünkü 150 yıllık ahşap bir bina her an başına her şey <gülüyor> gelebilir. E, bu binişle e, binaya, binaya ve bahçesine ve işte bütün kültürel mirasına da aslında sahip çıkmanın ilk adımı atılmış oluyor. E, hemen bahçe temizlendikten sonra burası eskiden bir ilkokul olduğu için ve mezunları hala adada yaşadığı için hem onların da katıldığı bir e, Türk Sanat Müziği konseri. Yaklaşık 300 kişinin e, o bahçeye doluştuğu e, çok güzel bir konser e, düzenleniyor. Hemen arkasından bir çocuk şenliği. İle orası bir anda yaşayan bir yer haline dönüşüyor ve bunun üzerine Kültür Bakanlığı da bir karar alıyor ve diyor ki o zaman biz burayı madem halk istiyor restore ettirelim ve tekrardan halk kütüphanesi olarak açılsın. Bu şekilde süreç başlıyor diyebilirim. Hı -hı. Ve hala yani dört yıldır da haftada iki haftada bir toplantı yapmaya devam ederek dört yıl boyunca bu inadı sürdürerek bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Hı -hı. Peki, e, bugünkü durum nedir? Yani siz orayı kütüphane olarak düzenlediniz, e, Kültür Bakanlığı size burayı tahsis etti, sonra ne oldu? E, restorasyon bir yılan hikayesine dönüştü, 4 hmm. yıldır devam ediyor, şu günlerde bitmek üzere. Fakat e, bina işte bürokratik e, kimi atlamalar sebebiyle Milliyetin Bakanlığı'na e, devredildi ve Kültür Bakanlığı, ...talebine rağmen Milliyetin Bakanlığı tarafından e, kütüphane yapılmamasına karar verildi. E, bizim dernek olarak bu noktada işte çeşitli mercilere başvurularımız devam ediyor. Yüz yüze görüşmelerimiz de çok fazla oldu. Soru önergeleri var değil mi? İki tane. E, millet, evet e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki tane soru önergesi verildi bu konuyla ilgili. Evet bir tanesini Ekmenettin İhsanoğlu veriyor galiba. Evet bir, bir tanesiyle ilgili diğerini CHP'den. E, evet evet. Ee, peki bunlara gelen cevaplarda da? Hep... Ee, Ümidiye Eğitim Bakanlığı binayı e, kendisi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak istiyor. Kütüphane yapılmayacaktır. Yani bir tek söylediyse ne yapılmayacağı, yap O da kütüphane değil evet. ama ne yapılacağına dair bir şey. Ee, söyleniyor Söylenmiyor. Mu? Mu? söylenmiyor, o da söylenmiyor. Hı -hı. Peki bu Milliyetin Bakanlığı'na devri kültür bakanlığı tarafından yapılmış bir bina mı? Yoksa bunu şey mi? Ee, ee, ne, ne, yani Statüsü pro ne? protokol Hı. aslında imzalanmış. Bakan, i̇ki bakanlık arasında zamanında 1960 sonlarında e, ilkokul olarak bizim buraya ihtiyacımız yok. Halk kütüphanesi olarak kullanılabilir Hı -hı. şeklinde. Bu protokolün tekrardan imzalanmasını bekliyorduk. Kültür Bakanlığı da bu noktada hala çaba sarf ettiğini en son bizim yine sorduğumuz bir soruya böyle cevap verdiler. Bu şekilde bir cevapları oldu ancak yani resmi resmiyette ne yazık ki şu anda böyle bir şey yok. Evet ben Ayşe Hanım'a da hı hı. bir soru yöneltmek istiyorum. Hı hı. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman liste o kadar uzun ki bugüne kadar hı hı. yapılan etkinlikler 70'e yakın tez belge çalışılmış. İşte çağdaş öğrenme, kültür merkezi, rahat, kütüphanesi, toplantıları yaza yani Bunlara da biraz değinir misiniz? Çünkü orada sizin de e, emekleriniz e, bazı etkinlikler var. Hı hı. Onları da bir öğrensek. Hı hı. Evet, benim aslında bu projeye dahil olmam da bir edebiyat etkinliğiyle başladı. Ağırlıklı o alanda destek vermeye çalışıyorum. İşte Adalıları edebiyatçılarla, kitapla buluşturma çabalarımız var ama bu sırf Adalıları buluşturmak değil, bir takım isimleri tekrar hatırlamak, anmak ve belgelemek üzerine de aynı zamanda. Çocukları çok önemsiyoruz. Çocuklarla başladık. Ee, i̇lk etkinliğimiz bir ilkokulda, yani ilk etkinliklerimizden biri ilkokulda çocuklara yönelikti. Bir öykü atölyesiyle başladı. Oradan bir takım küçük ilişkiler kuruldu. O çocuklarla hala temaslar devam edebiliyor imkanlar elverdiğince. Evet. Yani yazarlarımızı çünkü ada biraz yani ada kavramı malum biraz içe kapanma biraz iç yolculuk biraz o anakaradan uzak olmanın getirdiği bir yalnızlık özellikle kış aylarında bazen ağırlaşan bir hüzün bu anlamda da hakikaten bir arada olmaya çok ihtiyacı var Adalıların. Dolayısıyla binamız olmasa da Bu da biraz komik bir örnek Belki <gülüyor> binası Kütüphanesi olmayan bir kütüphane <gülüyor> koruma Merkezi nasıl olur diye soruyorlar Biz de böyle olur diyoruz Ona aldırmadan yapabileceğimiz etkinlikleri Yine imaj usulü <gülüyor> Arkadaşlarımızın desteğiyle Gönüllü evet. Yapmayı sürdürüyoruz Tabi <gülüyor> mekan sorunu büyük ama hani Yılmadan devam ediyoruz edeceğiz Biraz örnek verir misiniz bu etkinlikler hakkında Evet çocuklarla başladık. İşte benim az önce değinildi babam Necati Gelin'in 35. ölüm yılında. Onun için bir anmaydı galiba ilk etkinliklerimizden biri. Ruhban okulunda. Dünya Ökü Günü kutladık 14 Şubat'ta Ruhban okulunda. O gerçekten bizim hiç tasarlamadığımız boyutta ilgi gördü. 100 kişi için hazırlık yapmıştık <gülüyor> 300'ü aşkın. ...izleyici vardı. İşte bu arada Yaşar Kemal'i kaybettik. Onun için helva yaptık. <gülüyor> ee, yani bu tabii... ...helva değil önemli olan. Orada o insanlara, adalara ulaşmanın da... ...güzel yollarından biri oluyor. Çünkü bu şekilde katkıda bulunabiliyorlar. Biz kitaplarından parçalar okurken... E, ...helvasını dağıtmak... ...tam ada ruhuna uygun bir şey oluyor. <gülüyor> ee, Petros Markaris galiba davet ettik değil mi? Evet, ee, Bilmemen hemen ardından evet, evet. açalım. Polisiye <gülüyor> roman. Evet değil evet, evet yani o da söyleyeyim. çok ünlü bir sevilen bir polisiye yazarımız. Onun da aslında evi var adada şu anda tabii ki. Lebilada ev. doğumlu değil tabii mi? Tabii ki orada evet, evet evet. Çocukluğunu orada geçirmiş. Evet. <gülüyor> ev, ev Evlilikten biraz çıkmış da birçok değişmiş bütün evet. adalardaki genel sorun biliyorsunuz <gülüyor> ama tekrar ev, gelmesi ne güzel. Son 64'te. Evet, çünkü e, çok, onun için de çok duygusal bir e, aslında buluşma oldu. Biz hı hı. sabahında e, onunla bir sözlü tarih yaptık zaten. Sözlü, hı hı. Tarih çalışmalarımız, atölyelerimiz de devam hı hı. etti bu dört yıl hı hı. boyunca. E, onun çocukluğunu anlattığı bir sözlü tarih çalışması yaptık. Çok çok ilginç oldu. Hatta e, söyleşi sırasında herkes o kadar etkilendi ki atmosferden ve konuşulan konulardan ve adım tabii ki kendisinden. E, keşke hani bulun, yaşadığınız sokağa isminiz verilse dendi. Orada bir alkış koktu. Yani gene 150 kişinin katıldığı Haki Palas'ta yaptığımız bir etkinlikti. Ee, o da tabii ki çok duygulandı. Yani tabii ki siz bilirsiniz falan dedi. Neyse biz bunu araştırdık dernek olarak. Nasıl yapabiliriz diye ama ne yazık ki dış, Dışişleri Bakanlığı'ndan izin almamız falan gibi. Çünkü ismi yabancı Hı. olduğu için sokak evet. sokağa evet. isim vermek Doğru. kolay Hı. değilmiş ne yazık ki. Evet. En azından Şimdi... bir zaman plaket çalışmalarıyla Hı. insanların adadaki yaşamlarını belgelemek. Yani Aşem'in evet. de söylediği gibi. Evet, bu yani plaketler aslında. dahi yok değil mi adalarda? Evet, Şimdi siz söyleyince birden aklıma evet. geldi. Yani bu Hı -hı. E, yaşayan kişilerin, sanatçıların, yazarların Hı -hı. E, bu tür insanların sokaklara adlara verilse Herhalde sokaklar yetmez adalarda. Öyle. Bir de böyle Öyle. bir kaynak var yani tükenmeyen evet. bir kaynak ve evet. hala da devam ediyor yani. geçmişten günümüze. Yine gelen. çok değerli çevirmen ve öykü evet. yazarı Zeyad Selimoğlu örneğin. Çok yani uzun yıllar da bitmiyor yani evet. onun için ilk etkinliği bu evet. belgeleme çalışmalarında onun için yaptık. Yaşadığı eve bir plaket kondu. <Gülüyor> Çiçekli Dağ Sokağı diye bir sokak vardır adada. Zeyad Bey'in de böyle bir öyküsü var. Aynı isimde. Orada yaptık etkinliği. O merdivenlere oturup. Onun adını verebildiniz mi Bersoka? Yani belediye kabul <gülüyor> Yok, etti hayır, mi? Yok, hayır. Evine plaket koyduk <gülüyor> sadece. <Bilaket gülüyor> e, ama daha <Çiçekli'değe gülüyor> Sokağı zaten yeterince... Evet, e, ...hoş bir isim yani. ve onu anlatan bir isim. İşte yine Adalı yazar... E, Nejat Gülen. Hı -hı. En son etkinliğimiz, Hı -hı. edebiyat etkinliğimiz oydu. Yani bunlar tabii hem hatırlatma... ...hem belgeleme... Hı -hı. ...açısından... Elimizden geldiğince yaptığımız evet, evet. çalışmalar. <gülüyor> e, bu arada e, Dünya Miras Adalar e, programını dinlemektesiniz. E, konuklarımız HBLA'da Kütüphanesi Koruma Derneği'nden Ayşe Sarısay'ın ve Serenat Demirhan. <gülüyor> Bu bir kütüphanecilik de, kütüphane koruma derneğinin tabii tek etkinliği aslında kitap toplamak ve onları böyle koymak değil. Değil. Ee, öyle olduğunu biliyoruz. Ama Hı -hı. bunun dışında da birçok çalışmalar yapıyorsunuz. Ee, i̇şte adalarda tabii adalarda yaşamış sanatçıların Hı -hı. çoğunluğu edebiyatçı olmak üzere anılarını toplamak, tarihlerini bir araya getirmek önemli. Peki sizin bir koleksiyonunuz var mı? Yani bir kitap kitap envanteriniz var mı? Yani bir mekansızlıktan yok. dolayı tabii ki hani çok fazla bağış e, Hı -hı. yapmak isteyen Hı -hı. oluyor. Ancak yani bunlara ne yazık ki toplayabileceğimiz Hı -hı. bir alanımız yok. Yani Hı -hı. bunların kataloglanması lazım. Bir de Hı -hı. ekstra zaten Hı -hı. bir kütüphaneci desteği lazım. Ama Türkiye'deki kütüphanecilerle ortak çok çalışma yaptık bu dört sene Hı -hı. içinde. Onlar da hatta 2014 yılında bize bir yılın kütüphane dostu hmm. ödünü verdiler girişim olarak. Biz de o Cemal Reşit Reysov salonundaydı. Büyük açılıştı. İşte sahneye böyle yaklaşık 20 kişi çıktı. <gülüyor> çocuk, muhtar hep beraber plaketi aldık. O plaket şu an e, muhtarlıkta Heybeliada adı muhtarlığında sergileniyor hala. Kütüphane açılınca eğer öyle bir şey e, o günleri görebilirsek oraya Harika. tekrar yani. Harika. <gülüyor> hani e, her şerde bir hayır vardır derler. Bu süreçte işte kütüphane koruma girişimi de aradan Geçen zamanda sivil bir kültür evet, hareketi evet, e, evet. haline almış. Evet, evet. Bu kültür girişimi bugünlerde e, yani yaptıklarınızı paylaştınız da gelecekteki planlarınızla da ilgili biraz evet. bize bilgi aktarır mısınız? Bu i̇şte, <gülüyor> tarih atölyesinden bahsedeyim o zaman. E, tarih atölyesi e, diye bir atölye başlatmıştık yine buna iki yıl önce. E, Bibliografi çalışması, işte sözlü tarih eğitim aldık, sözlü tarih çalışmaları e, başlatmıştık. E, deprem adalar, depremleri üzerine bir işte e, yine bir konferans düzenlemiştik. İşte tarih gezileri yapmıştık. E, Akillas Minas'ı davet etmiştik e, gibi e, pek çok etkinlik yapmıştık. Şimdi bunlardan kimileri e, devam ediyor. Örneğin e, Hebride'de kültür mirası haritası e, hı hı. oluşturmak gibi bir e, projemiz aslında hala var. Yani şimdi tabii ki dört yıl e, uzun bir e, zaman ve kimi zaman e, motivasyon, enerji e, ve gönüllü bir emekte işin içine girince her şey böyle çok başlandığı gibi ilerlemiyor. Ama hani yine de bir istikrar var. İki haftada bir toplantı yapmaya devam evet, ediyoruz. Tarih atölyesi evet. yani evet. keşke tekrar devam etse evet. Orhan Siliyer'i de davet, yani konuğumuz olmuştu çünkü. Evet, evet, onun evet. da çok onun emekleri zaten. var. Evet, o evet, devam etse çünkü şehirden de insanlar artık çok ihtiyaç hissediyorlar Hı -hı. o tür şeylere gelmeye. Kesinlikle. Burada evet. pek yok, kamusal alanlar da yok. Bu ihtiyaçta yani Hı -hı. belki bir boşluğu dolduracak. Tekrar Hı -hı. inşallah başlarsınız. Hı. Tatviminizi de Tatviy şöyle. <gülüyor> ha, evet. <gülüyor> evet. Bir, de, bir de nasıl ulaşılacağını çünkü evet. bu karşılığı alınıyor evet takip, evet e, yani üçüncü geliriniz olsun evet, teşekkürler. <gülüyor> e, Akil Asminas'ın gene yerel bir tarihçi ve ada arşivi konusunda sadece aslında kendisinden faydalanılıyor adalarla ilgili çizimleri var ve bizimle bizim derneğe gelir olsun diye paylaşıyor. İlk sene ada vapurları çizimleriydi. Biz onun içine işte adalarda yaşamış olan kültürlerin işte bayram, özel gün gibi önemli günlerini, fırtına günlerini işte ay dönümlerini falan ekleyerek adaya özgü bir şey hazırlamaya işte çalıştık. İkinci yıl balık, ada balıkları, adalarda çıkan balıklar üzerineydi. Bu yılda şimdi şu an bugün matbaaya gidiyor takvimimiz. Heybeliada'da yok olup gitmiş evler giden evler hı hı. diye yani şu an adada olmayan evlerin çizimleri neyse ki Akilas mezunlarında yapılmış. Yani iyi ki evet. yapılmış yoksa hiç haberimiz olmayacaktı evet, tabii evet. ki. Bunların belgelenmesi için böyle çok heyecanlı evet. bir takvim çalışması Akidas için Bey'i Atina'da ziyaret ettiğimizde geçen Şubat'ta bu balıkları çiziyordu. Evet. Evinde evet. bize göstermişti. Bu arada Açık Radyo'da e, istiyor lütfen takvimimizi. Çünkü biliyorsunuz tabii. Açık Gazete'nin sabah saat 8'de açılıma hep takvim okumasıydı. <gülüyor> <gülüyor> tabii evet. geleneksel. Bel, belki sizin takvimi de okurlar. <gülüyor> evet. evet. Çok güzel olur. Adada satılıyor daha çok. Hmm. E, Bir evet Ama bize Bizi ulaşırlarsa evet, ama, internet ama, üzerinden, ama, Facebook üzerinden. Ama, ama e, şehirde niye satılışını sağlamıyorsunuz? Yani bu aslında tabii satılmıyor bağış karşılığı, bağış karşılığı ama işte, o tip bağlantıları durmak biraz ha. zor. Evet. evet. evet. Evet. Şimdi Hı -hı. bir de tabii UNESCO Dünya Mirası evet. adalar Hı -hı. işte aday olacağız. Çalışmalarımız Hı -hı. var diyoruz. Evet. E, her konuğumuza da soruyoruz Hı -hı. fikrini almak istiyoruz. Adaları değerli kılan dünyaya anlatabileceğimiz değerler nelerdir? Benzersiz diyoruz. olanlar. Biricik. Evet. Biricik. Evet. <gülüyor> yani tabii tarih diye düşünüyorum ben ilk anda ve genelde ada kavramının... ...buna değer olduğunu düşünüyorum... ...yani ada o coğrafyasıyla... ...kapalı yapısıyla... ...çok özel sanırım... ...bütün adalar için geçerli bu... ...bizim adalarımızın... ...tarihi açısından da çok çok önemli olduğunu düşünüyorum... ...doğasıyla... Ne bileyim, ...bir Rum yetimhanesiyle... ...ruhban okuluyla... ...yani bunlar hakikaten... ...var mı başka bir yerde? Hayır yok... Ee, o yüzden hani şu anda aklıma gelen bu bilmiyorum senin <gülüyor> adına ekler. <gülüyor> yani aslında <gülüyor> ada ekolojisi e, demek de <gülüyor> doğru olabilir. Bilir. Yani işte kuşu e, işte böceğiyle e, ağaçlarıyla <gülüyor> işte makileriyle. Mercanlarıyla. E, mercanlarıyla, <gülüyor> denizin altıyla. Tabi zamanında istakozların evet. E, evet. çıktığı. Yani adanın doğası İstanbul'a rağmen evet. e, bir şekilde Hı -hı. kendini korumayı başarmış. Yani görmeyi Hı -hı. başarabilirsek biz de. Camisi bile özel Yani Kınalıada'daki cami Hı -hı. ilk modern cami Hı -hı. örneklerinden biridir. Evet. Değerli mimarların evet. ve mühendislerin çalışmasıyla yapılmıştır. <gülüyor> Hı -hı. Şimdiki camiler gibi kopya değildir. Süleymaniye. ...Fatih bir kopyası değildir... ...o bile çok özeldir... Evet. Evet. ...ve dayanışma ilişkileri bence... yani ...bunun tabii ki şeyi yoktur ama... hani ...o gene Ayşe'nin bahsettiği... ...adada yaşamanın getirdiği... işte ...o yalnızlığını da getirdiği bir şekilde... ...o dayanışma ilişkilerinin hala devam ediyor olması da... ...bence hani... <gülüyor> ...bir örnek gibi geliyor bana... ...ama birlikte yaşama kültürü falan gibi... ...bir şeyler de demek isterdim ama herhalde... ...çok ezber olur diye... ...söylemek istemedim... <gülüyor> Belki tekrar canlanır bu şekilde. Benim umudum evet. var. Evet çünkü insanlar fark ediyorlar adada yaşamanın özel bir şey olduğunu, özel evet. bir hayat tarzı olduğunu. Evet ufak ufak programımızın sonuna geliyoruz. Son Hı -hı. söylemek istediğiniz bir şeyler varsa yarım dakika. Teşekkür ediyoruz. Evet. <gülüyor> Önce sizlere ve tabii bize bugüne kadar destek veren herkese. <gülüyor> Önümüzdeki dönemde bu kütüphane tahsisi işinin gerçekleşmesi için ne yapılması gerektiği konusunda şimdi size bir, her şey evet. her şey e, yapılabilir o konuda fikirlerinizi evet, Şimdi Change da bir imza kampanyası Hı -hı. başlattınız. Hı -hı. Onu buradan duyuralım. EY evet. evet 2018'de kütüphanesiz girmesin başlığıydı. E, lütfen buraya destek olun diyoruz. Evet, 10.000 hedefimiz evet. evet. evet. E, bitirmeden önce e, sevgili dinleyeceğimiz EY Sinan Yavuz Ruhban Okulu'nun despotu Panagia Mahallesinde triandofilo. parantez içinde gül çiçeği köşkünü yaptırıp güllerle donattığında 120 sene sonra bilemiyorum belki de 150 Evinin bir radyoda konu olacağı aklına gelir miydi acaba diye sormuş bizim Facebook sayfamızdan. <gülüyor> çok, <güzel. gülüyor> çok, çok hoş. Ee, bir, evet, bir şey hı. daha söylemek istiyoruz. Levon Bağış'ın bir e, evet, yazısı var. Bir şey. e, saatlerce kütüphanesinden çıkmadığım düzgün bir adamım olduysam eğer bu kütüphanede ve orada okuduğum pardayanlara borçluyum <gülüyor> diyor. E, onu da okumanızı e, öneririm. Dinleyicilerimize buradan söylemek istiyoruz. Efendim, yaşasın diyoruz kütüphaneler. <gülüyor> evet, kütüphane şenliktir. Evet. evet kütüphane e, ne demiştiniz? Evet. Kütüphanesiz kütüphane derleyine ağladık <gülüyor> bugün. Evet. <gülüyor> en cümle e, bu binayı, bu kütüphaneyi tüm adalar kütüphane olarak istiyor. Hoşçakalın, Heybeliada Kütüphanesi, hepimizin adalar, hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Teşekkürler. Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy Derya Tolgay ve Al Orçunluğum.